Şimdi sevgili Peygamberimizin bir takım davranışları bizim için bir sünnettir. Mesela diyelim ki namazlardan önce kılınan nafileler mesela bunlar bizim için bir sünnettir. Efendim Peygamber Efendimizin misvak kullanması, efendim yemeğe başlarken işte besmele çekmesi, sonunda Allah'a hamdetmesi, efendim hayırlı bir işe başlarken Efendim besmele çekmesi, sağla başlaması bunun gibi e, bizler için e, örnek alınacak şeyler vardır. Ama mesela işte e, seyircimizin e, sorusunda belirttiği gibi diyelim ki Peygamber Efendimiz diyelim ki ince elbiseler giyiyor. Şimdi acaba biz Sibirya'da kalkıp böyle ince elbiseler giysek Peygamberimiz böyle giydi diye bu Nasıl bizim için hocam? bizim için bağlayıcı olur mu? olmaz. Yani peygamberimizin böyle örf adet olarak yapmış olduğu şeyler onlar bizim için bağlayıcı olmaz Bunlar sünnettir diye bunları yerine getirmemiz gerekmez. Ama hakikaten bize sevap kazandıracak Bizi ibadet açısından bizim için değer değerli olan kıymetli olan sünnetlerini Elbette, yerine getiririz. Mesela diyelim ki peygamberimiz kalktı gitti bir yerde dinlendi diyelim. Şimdi peygamberimiz dinlendi diye kalkıp biz de gitsek orada dinlensek acaba bunun bir sevabı olur mu bizim için? Sadece peygamberimizin hatırasını canlandırmak olur ama biz gitti orada dinlendi diye illa kalkıp da orada dinlenmek zorunda değiliz. Veya şimdi peygamber efendimiz neye biniyordu? Deveye biniyordu. Neye biniyordu? Ata biniyordu. Veya affedersiniz himara biniyordu. Şimdi biz kalkıp da e, arabaya binmiyorum, trene binmiyorum, uçağa binmiyorum. Niye? Peygamber Efendimiz deveye biniyordu diye kalkıp deve edinmek gerekir mi? Kendimiz için gerekmez. Yani Peygamberimizin e, bu tür e, uygulamalarını e, yerine getirmek gerekmez. Ama bize hakikaten yaptığımız zaman bizi Allah'a yaklaştıracak türde yapmış olduğu davranışlar ise bizim için örnek alınacak davranışlar olur. Bunları sünnet olarak yapabiliriz. Teşekkürler Değerli Hocam.